Bismillahirrahmanirrahim. Korumuz rızık Allah'a aittir. Rızık insanların diğer canı yipte sindirdiği gıdaları rızık deniyor. Rızkı yaratmak ve ulaştırmak Allah Teala'ya aittir. Görüyoruz bizim Mevlamız Zariyat 58 ayet-i kerimede İnnallâhe hüver zül kuvvetin metin İnnallâhe Allah'a Hazretleri Mevla Kesinlikle Hüver O Allah'dır, Er rezak, Rizzâktır Rezak, Rızık verici Anlamana. Burada Rezak'ta şedde var. Bu mübalağa vezinde oluyor. Ya Mevlamız rızık vericidir mübalağa ile. Peki ama bu kolay bir şey mi bu? Rızık vermek bütün canlılara cinler, şeytanlar, mikroplar, bitki dahi böyle kar kardeşlerinin bütün canı rızık vermek kolay mı acaba? Rızık da farklı rızıklar ama değişik rızıklar da. Eylül abi yürüyor. kuvvetil metin. İşte Allah-u Teala Mevlamız, kuvvet sahibidir. Sağlamız kuvvet sahibidir. Demek ki rızık vermek Allah'a aittir. Çünkü bu muazzam ve güç kuvvet ister bu. Bir fabrikatör önce ne yapar kendi kafasından bir tasarlar şeyler hayalinde tasar kafasında mesela bir bir fabrika kuracak sonra buna bir yer zemi lazım etürl lazım plan proje lazım bana Şunu da buna lazım ancak ondan sonra. Üretime geçilir. Mevlamız da biz yaratmadan önce rızını takdir etti önce. Ne kadar canlı gecirse gerek yer üstüne gerek başka yere. Bunlar rızı kırmaya önce takdir etti önce. Ondan sonra ne altı mevlam yarattı? Fabrikayı, fabrika. Müretimi yarat yapacak, fabrikayı hemen sonra yarattı. Nedir fabrika? İşte gökler, yer. Yani henüz daha gökler yokken, yıldız, ay, güneş yok, dünya yokken, önce Mevlam rızkı takdir etti Mevlam, takdir rızkı. O kadar konu derin ki muhtemelen cemaatimiz tefekkür gerekiyor buradaki. ancak kul tefekkürle ve buradaki anlar tefekkürle. Ne kadar canlı yaratılacaksa karıncaların sayıları balıkların sayıları cinlerin sayıları mikropların sayıları insanın sayıları Önce sayısı olarak bunlar takdir edildi, merayetin takdir. Ondan sonra bunların rızıkları ömür boyu, yaşam boyu bu takdirin materyalleri. Ondan sonra gel şimdi fabrika yaratılmasına fabrika. Bir adam birid bizlere NBA 30'a. En semavati vel arda. Gökler ve yer. Kâta ratkan. Önce bunlar birleşikti bunlar. Ve fetek tahima. Onları melamiri birbirine ayırdık. Önce ne yıldızları vardı, ne galaksilere vardı, ne bir gezegen vardı. Yalnız bir madde vardı. Ki buna Kur'an'da böyle duhan diyor, duhan. Duhan sis anlamına gelebiliyor, gaz anlamına gelebiliyor. Demek ki gaz halinde bir madde vardı. Mevlam görüyor onu birbirine ayırdık. infilak ettirerek, inflak, taktayarak böyle şey. Bu bir tabi, nasıl bir kudret madde kudret. Bu gazanedeki bu madde, tabii Allah Allah'ın büyüklüğünü bilir. Rabbim koyduğu e, kimya, fizik kanunları Mevlen burada yürürlüğe koydu. Tabii kızdı, ısındı, genişledi ve infilak etti. Parçalandı, parçalara bölündü bu. Parçalara bölündü bu. Önce gökler düzeni yaratıldı. Ondan dünya. Yine Mevlam buyuruyor. Fuset 12'de. فَكَ اللّٰهُنَّ سَبْا سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ Önce Rabbim gökte yarattı. سَبْا yedi kat olarak. iki günde. Burada bir gün, iki dönem. iki devre anlamına geliyor. Demek ki iki dönem, iki devrede Tabi buradaki zamanı Allah Teala uzun kısalığını mevlam bilir. Gökte yaratıldı. Ne kadar yıldızlar varsa, onların her yıldızların tabi güneş yıldızları, gezegenler de var. Karakter oluşulara bunlar yaratıldı. <tuh> <tuh> ve vüha fi kül semain emrha ve vüha ve adam ilhamet vahiyte. Fî külü semâin her göğe emrâ görevini. Ne kadar gökte melekler varsa, canlılar varsa, ruhaniler. Henüz zamanda yok o zamanlar. böyle hem onlara hem Mevlam göklere vahyetti, ilham etti. Onlara Rabbim görevini bildirdi. Peki ama aklımıza gelebilir tabi e, gökler otom haline, mesela gaz halinde onlar. Ya cansız yani. Peki bunlar acaba anlatırlar Mevlamın vahyeni. Şimdi tabi insan her şeyi kendine kıyas eder veya insan bildiği bir şeye ona kıyaslar insan her şeyi. İşitme nedir? Önce Rabbimin sözü işitmek kulaklı olmaz muslêmler. Bu bir bakınız bende. Musa musallasının özelliği nedir? da Özelliği Kelimullah. Her peygamberin farklı özelliği vardı. Onun da özelliği Kelimullah. Allah Teala'nın sözünü işitirdi, vasıtası işitirdi. Nasıl işitirdi bunu ama kulağına mı? Hayır. Bütün hücreleri onu diyarlarda <gülüyor> Zaten eğer yanında bir yerden bir ses, bir cihetten gelse haşrı ilahi değilim muhteremler. Bir gün Abdülkadir Yeni Hazretleri cemaatle beraber yola giderlerken namaz vakti gelmiş. Bir meydanda namaza durmuşlar. Tabi cemaat yapıyorlar. Abdülkadir Hazreti ki Gavsi azam derler yani. Çok büyük veli. Çok ama büyük veli. Yeşilfe gelmemiş ama. O imam önde namaz kılıyorlar. Bir ses duyuyorlar ses. Gökte ses geliyor. Ey Abdülkadir kulum! Seni de cemaatını affetten bağışladım. Artık cennetiksiz siz genetiksin. Artık namaza gerek yok. Bırakın namazı. Cemaat namazı bozuyorlar. Niye? Artık namaza gerek yok. Allah'ın siz geliyor bunlar bana. Abdülkadir namazı devam ediyor. Selam veriyor. Ey mevluun diyor. Sizin gelitar, ey mevluun! Neden orasını orası, orası sevmem cemaatimle? Şeytan aşayın diye geliyor. Ey abdülkadir kadir diyor. Nereden bilin sen benim şeytan olduğumu söz söyleyen diyor. İki şeyden bildim diyor. Biri Allah tarafı Kur'an'da bizlere emrediyor. Önce kadar namaz kılın. İkinin Allah'sı hala Allah tarafı Mevlamız mekandan münezzeh. Yani bir mekancıya münezzehtir böylece. Şey. Yani bir ses belirli bir noktadan, belirli bir cihetten geliyorsa demek ki bu ilahi diyelim o Hazreti Musa Aleyhisselam, Rahman ve Kerim'i işitti, işitti, ama bütün zerre hücrelere işitti onu gelmedi. Şimdi bize gelince bize bir işitme duygusu var. Tabi dış kulağa başlıyor bu, iç kulağı ortak kula, iç kulağa giderken. Sonuçta beyinde ejitbe hücreleri var. Bunlar iş işte anlıyorlar. Hücreler. E beyindeki hücreler böyle sözü anlıyor da atomla anlamasını isteyenler. Yani Allah katında atomla bir hücre verir verdi. Yani. O hücre Mevlamız, Rabbimiz. Yerattığı her varlığına Mevlam sizi işittirir. Arada bir iletişim vardır. Adam. Bizim dışımız da bu. Sonra sıra gelir şimdi. Dünyanın düzenlenmesine. İnsan şu alemin meyvesi insan. En son yaradılığı insandır varlık olarak da. Bir kimse bir çiğirdek yere gömüyor, öyleyse fide dikiyor, fidan dikiyor. Amacı nedir? Onun meyvesi. Evet, kocaman bir ağaç olur, dallar budak ayrılır, yaprak kayverir şunlar bunlar olur. Ama amaç nedir? O ağacın meyvesi. Meyvesi, öz olan İnsan da şu alemin özü meyvesidir. Sadece. Mevlam dilediği insanı dünya gezegeninde yaratacak Mevlam insanı. O an tabi dünya gezegeninde de hızgın kur halinde, gaz halinde. Mevlam buyuruyor, naziyat 30'da ve erdeb bal de-haha gökten sonra Mevlam yeryüzünü düzenledi. Düzene koydu. Bir teşviye et düzenendi yer üzerinde böylece. Ne yapılır yerde peki müfredeler? Yine mevlam bir fırtıt onda. Veji alefiya bin febukiyha. Dünyan üzerine yüksek sabit dağlar mevlam koydu. Dağlar olmasa dünya durmaz müteha. Tek dönüşüm inşallah. Ve bari fiha fîha burada bereket yarattı. Dünyada bereket kıldı. Ve kader fi fâtiha Ve ne kadar rızık varsa bunu tadil etmeli dünyada. Şimdi yeryüzü düzenlendi. İnsanların yaşam koşu uygun düzenlendi. <gülüyor> e önce Mevlam buydu dağlar dağlar. Ne diyor dağlar? Evet. Bu dünya gezegeninin yüzeyi topa dönüştürüldü. Yani bereket anlamına geliyor. Rızık verecek topa dönüştürüldü. Elemente dönüştürüldü. Ama altı yer kaburunun altında ne vardır? Evli metaller var. Tabi ısı var bunlarda. Buna bir genişleme var. Sürekli bu yer altındaki metaller ısı radyasyon üretiyor. Sürekli böyle geliştirmek istiyor. Ne gerek üzerine? Baskı oluşturacak dağlar gerekir. Yani dünyanın neresine gerekiyorsa, hangi noktaya gerekiyorsa o Mevlam dağlar yarattı. Böyle. Bazıları tabi daha büyük, daha küçük yarattı. Sonra su depoları, su depoları, işte okyanuslar, denizler, göller yaratıldı morada ne yaptı ekvata kut rızık onun böyle burada yaratacak esabı yarattı şimdi dünya düzenlendi yarı kabuğu insanın yaşam uyduruldu ve su depoları ama kuru denizler yaratıldı yani o anda yeryüzünde Tek bir canlı yok o anda. Şimdi sıra geldi hava tabak havaya. İnsan havası işe yapmaz. Dünyaya gelen canlı gerek yumurtadan çıksın gerek ana karnına gelsin. Ne yapıyor dünyaya gelen canlı önce havayı soluma başlıyor. Ondan rızık. Ondan sonra hava. Önce Mevlem altın suhafı yarattı. Hem yani bir otuzdaki Mevlam buyuruyor. Veci annes semae sakfen mehkulah. Veci annes semae Mevlam ve göğü kıldık. Sakfen bir tavan. mahfuzen korunmuş bir tavan. Dünya korunmuş bir tavan. atmosfer tabakası. Şimdi hem bilgiler dahil Canlar için hava şart, oksijen olsun, kan dostu hava şart. Bir de bunun dışında mesela ayda hava tabakası yok, atmosfer yok ayda. Peki ne oldu muhteremler? Şimdi ayda atmosfer tabakası olmadığı için orada yaşam koşu yok orada bera. Güneşteki ışınlamayı güneşten gelen. Kozumuş şovlar var. ışınlar var. Bunlar süzülemiyor şimdi. Direkt aya geliyorlar. Bir de meteorlar var. Gök taşları var böyle. Sürekli yağıyor bunlar hepimiz. Dünyaya da. Meyla'nın buraya burada bakın muhteremler. Ve ceannet semaya sakfem mahfuzen. Alttakileri koruyucu tavan kıldık. Yani düşünün ki bin dört küsur sene önce bunu Mevla Kur'an'da buyururdu. Derler. Atmosferin varlığı, özelliği daha kaç sengi var ki anlaşıldı insan tarafından. Bilmiyor daha böyle şey. Ve de, Sahfen mahfuz kıldık onu atmosferin böyle. Eğer atmosfer böyle hava, gaz olmayıp sert o ne olurdu? Gelen göğ yarar çatlatırdı muhtemelen çatta böylece. Ama evet hızlı geliyorlar uzaydan. Yani güneşin çekim gücünden kurtulan gök taşları ki bunlar başıboş değil ama böyle. Allah'ın takdiriyle ve bunlar büyük lazım bunlar ama. Lazım o Ne bula bunlar? Atmosfer çarpıyorlar. Tabii ısınma oluyor. 2000 dereceye geçeyim ısınma oluyor bu sürtünmede oluyor. Metaller yani enerji dönüşüyorlar böyle. Bir de taşlar şunlar bunlar var. Bunlar ne oluyor? Bunlar da toz dalıyor bunlarla böyle şey. Toz oluyor buna toz. Ne diyor bunlar? Rızık birleştir bunlar. Rızık mı Üzerinde su bayağı birikecek bunlardan ve o suda çözümlerimizde yere inecek bunlar böyle şey. Şimdi demek ki dünya düzenlendi. Üçlü yer kabuğu denilmiş böyle. Düzenlendi. atmosfer oluştu. Oluştu. Ama henüz daha su yok şimdi yer dünyada. Henüz daha. Dünya kuru da henüz daha. Böyle ne bir Müminin 18'de Ve enzela minessemai ma'en Ve enzela indirdik. Gökten ma'en su indirdik Mevlam buyuruyor. Demek ki ilk su dünyaya gökten geldi. Yerden fışkırmadı. Ne kadar bir kaderin belirli miktarda ölçüde indirildi böyle. Sürekli yağmurlar yağdı. Feskenafilerdi. onu yer üstünde depoladık ettik. Depoladık. Depolandı böyle. Okyanuslarda, göllerde, yer altında. Bunlar depolandı. Bunlar böyle Su dengesi de kuruldu. Önce hava dengesi kuruldu. Hava dengesi. Evet. Bir hava hava görürüz böyle. Ama onun içine hastalık bir denge var. Gazların bazıları daha ağır, bazı daha hafif. Mesela karbonhidratik gazı hafif olsun ne olurdu? Yukarı çıkardı. Yukarı çıkardı. O zaman yerde bir iki olmazdı. Yani bir denge var böylece. Yine burada Mevlam su indirdi. Bir su dengesi kuruldu. %73 su aşırı dünya. Eğer Mevlam önce su için gereken depo hazlanmasaydı, yani denizde yatak olmasaydı ne olurdu? Dünya düz olsaydı dünyanın su kapları kapları suyu öbeteş. O zaman biz ne yapardık? Su yaşamamız gerekirdi yaşam yaşamamız gerekirdi. Şimdi bazen aklımıza gelebilir. Acaba bu kadar suya gerek var mı acaba? Evet var mu? Var, var. Neden var acaba? Şimdi su biliyorsun ne olacak? Su çevirir. Yani su çevirirse olacak. Bence. Yani denizdeki su ne olacak? Buharlaşacak. Nasıl buharlaşacak? Buharlaşacak. Buna bir ısı enerji lazım bana. Nerede bu enerji var? İşte güneş enerjisiyle yapacak? Su buharlaşacak, uçacak, yukarı gidecek muhtemelen. Işte. Tekrar başlanacak böyle. Böyle bize buyuruyor. Ve fîs semâ-i ve matu tu ve fîs semâ-i rızkını gökte Mevlam buyuruyor. Rızık gökte alsınlar kardeşim. Oradan geliyor böyle. En başta güneş. Güneş olmadı, rızık hiç Su Suda buharlaşmaz, yağmur da yağmaz. Her şeyin başı, bitiren başı da güneştir böyle. Sonra atmosferden yağmuru gelmese yerdeki sular, denizları bizi kurtarmak. Yani rızık vermez bunlar bir zaman. Veremezler bunlar bence. Şimdi sıra geldi artık insanın rızkı yaratılmasına. Su dengesi kuruldu. Hava dengesi kuruldu. Dünya insanın yaşam şartı uygun yaratılığı düzenlendi. Sıra şimdi rızkı yaratılmaya Berlam bir yine bizlere enlem 95'te İnallahu fal habb ve neva İnallahu Allah cire jalüu falikü habb ve neva. Evet hab hubatları neva çiğirdekleri berlam bunları yarıcı mevlamdır falikü habb ortan bölücü. yere atılan ne kadar huve tanesi varsa tohum varsa çekirdek varsa yani domatesin çekirdeği biberin çekirdeği muye taneleri ne kadar tane zerre yere atılıyorsa Allah tabi bunların her birini görüyor Allah her birini görüyor ne kadar çıkması gerekiyorsa böyle ne yapıyor bunları Çatlatıyor bak. Fâlikul habbi vennevâ. Çatlatıyor Mevlam böyle işe. Ne oluyor çatlayınca? işinden bir filiz çıkıyor. Filiz. İncecik böyle. İne gibi. Filiz çıkıyor. Bak. Bu filiz ne, ne dönüyor buna? Kök. Ana kök dönüyor. Ana kökü bu. Sıra bundan yan kök çıkacak sonradan beri. Ana kök. Şimdi çekirde gerildi. Herhalde içinden bir filiz çıktı. İki tane çıkıyor aslında. Biri yukarı, biri aşağı. Biri gövde olacak. Ona şaşırmıyor bunu. Gövde olan filiz ne yapıyor? İncecik, gayet nazik. Öyleyken şeffafken ne yapıyor? O toprağı böyle yarıp yukarıda çıkıyor böylece. Kök ne yapıyor? Ana kök. O da toprağı da başlıyor. Neden? onda riski var şimdi burada riski koronda beliriyor. ucunda ne var? Emici tüyler var bak. Filamda böyle. Emici tüyler var beliş. bir çekirdeğin diğer tohumun çıkan o kökü var ya kökü. O topraktaki gıdasını kadar ne yapıyor? Onda depolanan gıda yetiyor onu çekirdekte. Depon gıda var böyle. Onunla büyüyor. Ta ki toprağa erişiyor. Hangi toprağıma Bu Mutlaka çamur olması şart. Mama şeklinde olması gerekiyor. Ne gerekiyor buna? Yağmur gerekiyor. Yağmur gerekiyor muhtemelen. Nasıl yağmur yağacak? Kim bu yağmuru yağdırabilir? Buna kimin gücü yeter? Okyanusunu ısıtmak. Kim ısıtabilir bunlara böylece? Evimize mesela bir kadına zor istiyoruz böyle. Hele soğuk havada zor bir kazanı evimizde. İşte Rabbi yarattığı güneş, güneş muhtemelen. Rızkı gökte bakıyor böyle. Güney enerjiyle ısınan sular ne yapıyorlar? Buharlaşıyorlar. 20 derecede ısındığımız sular buharlaşma başlar. Beyaz şeffaf görülmez fazla böyle. 100 derecede göründür. Yoğun kal kalın oluyor böylece. Ama su ısıtıyor 20 derece bunda buharlaşma başlar. Beyazdır, şeffaftır, görmez böyle. Buharlaştırır böyle şey. Peki ne oluyor buharlar? Tabi hava iki yukarı doğru. doğru. da hafif olduğu için böyle. Peki devamlı gidiyor mu? Gezisi atmosferin dışarı çıkarsa kaybolur gider. Olman su kalmaz. Yukarıda ne var? Soğuk tabakaya geldi mi? O su yöntemede yoğunlaşıyor. Kalınlaşıyor. Ağırlaşıyor. Daha yukarı çıkamıyor. Ama aşağı inmiyor böyle. Yani. O derece hasta bir denge kurmuş Mevlam. Kalıyor. Peki sonra ne oluyor? Rabbim nereye takdir etmişse Rabbiminin değil bir zamanda ne oluyor? O su barları bir araya getiriliyor. Kim getiriyor bunları? Aslında melekler görelim bu işte Mevlam. Rabbim bir sebep kılıyor. Hava, rüzgar. Rüzgar muhtemelen. Rüzgar böyle. Şey. Rüzgar ne yapıyor? Onları şandarmaya, polis gibi onları hepsini topluyor bir araya böyle. Asker gibi topluyor hepsini bir araya böyle. Hepsini topluyor. Yoğunlaştırıyor. Bulut medenine geliyor. Peki bu, hemen bulut oraya aşırı gelecek mi? su olarak? Hayır. O bulutun nereye sevk edilmesi gerekiyorsa... Mevlam rüzgara emi veriyor, ona ne şey kıyıyor Rüzgar var Peki rüzgar nasıl oluyor? Kendim mi oluyor? Kendi kendimiz hayır. O da güneş ile bağlantılı. Ağaça bazı basış vardı böyle. Ağaç basmışsa sıcak hava vardır böyle. Sıcak hava yukarı çıkar devamlı, orada bir hava başlıyor böyle. Ne haber diğer hava buraya hücum eder. İki eşinin arasında kadar hızlı farkı varsa o rüzgar hızlı olur rüzgar. Fırtana dönüşebilir. Mevla ne yapıyor? Rüzgar'a veriyor. Alıyor. bulutları sevk ediyor. Bulutlara böyle. Bu gider böyle. Gider gidip bulutlar. Nereye yağacaksa. Bulutlarda elektrik vardır. Bazen artı, bazen eksi yüklüdür bulutlar böylece. Yerde eksi elektrik yüklüdür. Yerde böylece. Eğer bir yere yağmur yağmayacaksa, Evet bul gelir. Hava kararır. bul yoğundur. bul bulu alçaktadır. Artık elektrikleri mi olur? gerilim mi olur? Yani yağmur yağacak diye kesin insana bakarlar. Yağmaz. ne yağmaz? Çünkü evet, o bulutta eksi elektrik yüklüdür böyle. Toprak da eksi elektrikli. iter bunu çekmez Çekmezdim bu tarafı. Böyle. Eğer yağacaksa Mevlam ona artı elektrik yükler vermeteler o zaman bir şekilde kalabunda bir nere Şimdi yağmur suyuyla dünyanın sularında ne fark vardır mehtemeler. Yağmur suyu yere inerken suda bir çözümleme gücü vardır merhemmiş on Su neye temas dokunsun onu acaba bir çözümler eritir yana böyle şey. <gülüyor> Haddiye gazların şunu eritirir beri su. Sonra göğtaşına giren tozlar, böyle tozlar. tozlar. Hatta ne kadar göğtaşı fazla yağarsa, yağarsa, o kadar fazla beket olur, yağmur da fazla olur. Bu Allah'ın kurulu düzenli tabu şey. Böyle. O tozları orada ne yapar? Yağmur çözümler iletir. Bu iş yere iner böyle şey. Tabi yerde ne yapar? Yerde de belli elementler vardı. Gıda olarak lazım olan bitkilere. Onlara da erdi çözümler, bitkilerin mama, gıda hazırlanır böyle. Yalnız bazen daha fazla bir yere gıda lazımdır gökten. O zaman ne gerekiyor? Şimşek gerekiyor. Şimşek. Şimşek rahmettir. Yıldırım afattır. Allah azabıdır yıldırım. Ama şimşek rahmetle rahmet gökte. Her şimşek olmasın, belki olmaz yeryüzünde. Şimşek şart. Ne abi şimşek? Şimdi havada genelde bulutlanmadan sonra şimşek olur. Tam karşılıklı ilk kutup oluşur böyle. Artifçik, eltikton böyle. Arada da iletken şarttır. Ya kristal buz tanıcıkları şeffaf olacak veya su olacak böylece. Ne yapar? Artı elektrik, eksi elektrik birden birdenbire şahsede gider böyle. Çeker bunu böylece. Yani kısa devre olur böylece. Böyle. O anda ne olur? O anda muazzam bir ısı olur. Be. Hararet böyle. Yani kaç bin derece ısı olur böylece. Isıda ne oluyor işte? O zaman havada kimyası işlem oluyor böyle. Gazlar, azot bilhassa başka mavi dönüşü, onlar oluyor, bunlar oluyor böyle. Bundan sürebe yeni yeni olanlık deneyim. Ne zaman şimşek çakar, ardından yağmur yağar, onun de güneşe çıktı mı bitkileri birden fışkırlar verirler. Bir Yoksa şimşek olmasın, gökten yağmur gelmesin, ne kadar bir sulasak da yine onda korkular pek büyüyemez. Şimşek şartı, rahmetli şimşek bu şekilde. Şimdi ne oluyor? Bitkiler demek ki ne yapıyor bitkiler? O bitkilerin kökleri uçlarındaki emici tüyleriyle ne yapıyorlar şimdi? Mamayı yani çamurlu olan element çözülmüş elementleri emiyorlar bunlar. Bu ne oluyor? Bu bitkinin bu kökünde kimyasal bir işlemden geçiyor. Organik maddeye dönüşüyor. Canlı güceye dönüşüyor buna. Bunu gövdeye gönderiyor. Kırktan böyle gönderiyor. Ama yeterli değil. Bir de havadan gaz alacak şimdi. Böyle. Bunun için ne gerekiyor? Yeşil bitkilerin tamamı klorofil maddesi vardır böyle. Ha, onun için yeşildir onlar. Bir de yapraklarda klorofil maddesi vardır. Onun için yeşil bunlarda. Yani yaprak olmasın ağaç meyve veremez. Yaprak şak muhtemelenler. Yaprak şart böyle şey. Biz bakarız, değil mi? Mesela meyve ağacına bakarız da e, yaprak olmazsa ne olur bunuda? Meyve olsun olamaz ki meyve. Yapraklar da yeşil bitirin ne yapar bunlar da yarın alacakları su köften gelen su. Bir de bunlar havadaki karbon diyo gazını bunlar solurlar. Onlar onlar özellikle orada sorulur bunlar. Güneş ışığında ama gece olmaz. Güneş ışığında bunda ne olur bunlar böyle? Gıdama olur bundan böyle. Glukoz, oksijen, su. Glikozu gövdeye verir, onu gövdeye verir. Suyu yine dışarı salar. Oksijeni de havaya verir. Yani bitkiler gün üzeri karnı alırlar, oksijen üretir. Havayı bak. Hava evet, temiz de Şimdi de mesela yan sıcaklarda böyle gölgeli çadır falan yapılır. Altı yanar ama. Yanar. Ağacın altında insan rahat durur. Neden? Çünkü ağaç sürekli fotosentez yapıyor. Yani havayı alıp veriyor. Onu su buharı veriyor böyle. hava serinletir. İşte ne oluyor şimdi bunlardan? bu bitkini aldık, köfte aldık bunlar, bundan ne oluyor bunlar? Çeşitli gıda oluyor bunlar böyle. Buğday olur, mısır olur, pirinç olur, mercimek olur, elma mahmut olur, parası, elhane olur. Yani rızık yaratıldı. Şimdi bu rızkın da insanlara, canlı ulaştırılması gerekiyor. Yani gerçekten her bir rızık Kimse azumessa mutlaka sahibi bulacak ama. Bizim Mevla Bir eşni ayet-i kerimesinde kud altıda ve ma'min da'mufilerde illa alallah riskuha. Yerizde bir canlı yok ki risk ait olmasın. Ne kadar canlı varsa uçan kuşlar, denizdeki balıklar, ila altındaki karıncala bütün insanlar ormandaki hayvanlar ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı Allah'a ettir ve ya'lemu allah, <Sessizlik> allah Teala biliyor, biliyor, görüyor müstakarca her bir varlığın canlının istikrar yerine nerede yaşıyor kaldı mı takdir etmiştir ve mesvedd'a ha ve geçti kaldığı arı yeri külün fidanım mübiin Bunun her birde de hemamız yazılmıştı yani karınca nerede yaşayacak Denizdeki balıklar kaç gündür balık var tatlı su balığı var göl balığı var Denizinde kıyısı yaşayan var, içine yaşayan var, dibinde yaşayan var, var, var, çeşitli var, var, var böyle. Her bol nerede yaşayacak, ezele bu takdir olmuş ve yazılmış yazılmış mı? İnsan nerede yaşayacak, nerede dünyaya gelecek, yaşayacak, bu da ezele yazılmış başlığında. Şimdi bu ayet Kerem'e biraz duralım yani, yani önümüze gelen var ya meyveciler şunlar bunlar sofra kurur önümüze ama nasıl geliyor bakın o zaman böyle. Nereden başladı? Nasıl önümüze geliyor bunlar? Allah Teala Mevla öyle kullarına benim kullarına hırs verdi. Hırs, ihtiras, duygu. Bu nefsane bir sıfatıdır bu. Aynı öfke gibi, şehvet gibi, Hırs da sıfatıdır. Eğer allah Teala insanlara hırs duygusunu vermeseydi ne olurdu? İşimiz çok ama çok çok zordu muhteremde. Çok zordu. Biz uyuyoruz. Ne yapıyor? Fırıncı bize ekmek hazırlıyor. Neden? Dünya hırsıyla, para hırsıyla yapıyor bunu kardeşim. Eğer kazan kazanın hırsı olmasın niye kalkıp yemek yapsın bizim muhtemelen? Lokanta yemeği yapıyor. Şoför ne yapıyor? Kamyonlar yapıyor. Uyumuyor uykusuz. Balını götürüyor, teslim ediyor, bir daha çıkıyor. Plan yara. Ha, uykusuz havaha bakalım. Oraya, buraya. E, tarım ekenler böyle. Tarlaya sürenler, biçenler, değirmenler, öğütenler. Bu kadar marketler, şunlar, bunlar, sanat yapanlar. Nedir bunlar böyle? Allah'ın verdiği hırs, hırs sayesinde, hırs sayesinde. Hırs olmasa, insanlar kimliği uğraşsın, yeteri kadar yapar böyle bir şey. Bir ağaç diker, bu bana yeter der. Ne elli ağaç diksin birdenbire? Niye ondan uğraşsanlarla bölecek böyle? Bir bahçelerini eker, tohum eker, da gider de böyle. Ama iki yüz dönümü ekiyor. İçiyor bunlar, o uğraşıyor bunlara böyle. asıl koşuyor, o da koşuşuyor. Allah'ın verdiği hırs ile hırs. Bir de Mevlam ne vermiş kulağına? Şefkat. Şefkat. Derhamet Bülah. Şimdi Mevlam buyuruyor. Allah bütün varlıkların, canlıların yaşadığı yeri Mevlam biliyor. Takdir etmiş. Rıskan takdir etmiyor. Denizdeki balık. Rıskan oraya gidecek. Şimdi balıklar ne yapıyor? Balıklar, Muhammed Dişi balıklar yumurtayacağı zamanlar, denizin altı inerler bunlar, yumurtayı atarlar, denizin altı atar yumurtasını, boşu atarlar, denizi atarlar. Böyle. Peki bunların dönermeden çıkar mı bunlar? Çıkmaz. Nasıl dövleniyor bunlar? Dişi balıklar denizin dibine inip de yumurtası atarken, erkeği balıklar gelir, bunları dış dövlenme döller bunlar. Püskürtmeyle böyle. Süpermler var. Bir balıktan binlerce yumurta çıkar bir balıktan böylece. Denizin dibinde böyle. Vakti geldi ne olur? Tabi anlatsak ki bazı ki Her yumurta vakti gelimi çatlar, içinden o balık türü çıkar. Ne olacak orada? Ve elemanızı yaratıyor mu? Bir organizma var, plankton diye böyle. Canlı organizma böylece. Küçücük böylece. Yumuradan çıkan balık Ne yapar? O piyanton ve deniz altından onları yiyerek geliştir. Ondan sonra yıkıyorlar da çıkmaya başlar bunlar. Birden bazı balıklar vardır ki doğum yaparlar. Yunus balığı gibi, balina balığı gibi oluyor. Balina balığı da mesela da balina balığı muhtemel. 350 tane öküz işini alı bakarız. Bir balina balığı 350 öküz işini alır böyle. O kadar bir balina balığı böyle. 60 fil İçine sığar. Balina balının böyle. Bu balık ne yapar? Bu yumutamaz. Doğurur. Gebe kalır bu da. Çok bir sene kalır. Gebe kalır. Bu da gebe kalır. erkeğine görüşür. Cinsel şey bulunur. Gebe kalır balina balığı. Denizde doğurur. Genelde okyanusun soğuk yerlerde yaşar bunlar. Çok kalın yağ olduğu için Akdeniz'de çatlar bunlar. Duramaz altına böyle. Soğuk denizde Orkansız ne yapar? Doğum yapar. Karından çıkan yavru ne yapıyor? Denize düşüyor. Hem izme başla, hemen izma başlar Hemen izma başlar böyle şey. Yüzü yapma işin neymiş lazım onun hangi balı doğum yoluya geliyorsa onun ise annesine bağlıdır yani süt gerekiyor buna. şey. Peki nasıl onun sütü reçinini balına balı yavrusuna püskürtmez kıratır mı? Püskürtmez püskürtmez püskürtme, böyle Yer yan tarafa balina bağlı böyle, sütünü böyle mümessene yavrusu yavrucu alsın, aşar, oraya gider muhtemelen böyle. E bunu kim ona ulaştırıyor? az cemaatimiz. O sütü kim yaratıyor? Yaratıyor bence. O ana balinaya, o şefkati veren kim? İlgili süsini veren yavrusununla, bağlısını veren kim? O aklı, bilinci veren kim? Böyle sütünü fışkırtıyor vereceği. Yavru nafiyo da açıyor ağzını. Hiç ama deniz suyu karıştırmadan... karıştırmadan... o sütü içiyor bu şeye berece. İnsana gelelim şimdi. Bunlar ne gibi bunlar? Ve müstevdeaha. Ne kadar varlık varsa... geçici kaldığı yerde. Yumurtada olsun, ana karında olsun. İnsan yavrusuna gelince... Mevlam buyuruyor, Necm 32'de, alemi Allah sizi daha iyi biliyor. İz enşevkimine erdi, önce Allah sizi toplantı, yarattı. Ve yed ennettüm, e cinnetün, fiyutu ümmatü küm. Ve yed ennettüm, e cinnetün, sizler ana kanında cenin deniyor. Cenin, Arapça bu. Tıp de embriyon derler buna böyle şey. Yani İnsanın toplu yaratım aşamasını mevla, hepsini tabi biliyor bunları. Kademek, aşama aşama. Ana karındaki durumu da. Şimdi bir insan olursuna gelelim, bebeğe gelelim. Hatta. Aşağı yukarı dört yıl oldu mu, bir gün oldu mu, buna böyle can veriyor. Can veriyor buna mevla. Can. can verildiği anda bunlar rızıkta başlıyor, verilmiyor. Rızıkta eline başlıyor. Şimdi Allah aşkına düştüğüne muhteşemler. Ana karnında yavru üç karanlıkta bir ana rahmi iki tane zar iş yaşanıyor böyle. Üç karanlıkta böyle. İki büktüm çürüyor bir de orada. Düz durmuyor çok böyle. toplu duruyor şu anda ana karnında. Ona karnında ona can verildi. Ne lazım ona? Rızık, gıda lazım, gıda. Buna kimin gücü yeter? Kimin gücü yeter buna? Kimin gücü yeter? Allah. İşte inna Allahü rezak bu. Reza Allah'tır. var. Peki nasıl ona mevlam gıda veriyor oradan? Ve bir şey yaratıyor ve ben yanalna karnında, eş diniyor halk arasında. Tu diye bana deniliyor plasenta. Bir doku benim yarattığı, yarattığı. Annenin dolaşım sistemi, kanım sistemi, o dokuyor, onu melan bağlıyor presantaya. Yavrunun da göbek kordonu ile oraya bağlıyor meylem. Onun için doğdun çocuğun göbe, karnı, göbe kesiliyor ya, unutmaktan Orada lazım çünkü böyle. Göbe kesiliyor. Çocuğun o bebeğinde göbek kordonu ile onda, o presantaya bağlıyor. Annesi dünyada hayatta yiyip içer böyle verişler sindirir kana dönüştürür ondan sonra anne kanı ne yapıyor o plasenta aracılığı ile çocuğun doğuştan itibaren kanına gidiyor temelde kana gidiyor besleye hem gıda hem oksijen diyor böylece böyle. bunu kim yapar? Görebilir. Gideb alacak. Peki o bebek nasıl ana kanında bunları tabii öğün sindiriyor Tabii bunda karbon oluyor bunlar, oksijeniyor da onunsa bunun bir artısı oluyor, paslıs oluyor. Ne olacak bunlar da? Yine dolaşım sistemiyle aracılığıyla anasının dolaşım sistemine bağlanıyor, dışaltımızda. Yani çocuğun ana kanından bağırsakları çalışmıyor, orada tuvalet kanına Bir gün bir salih bir kimse, yani evliya makamına ermiş kendisi. Evliya makamı vermiş henüz daha ama tevekkül makamına tam çıkamamış daha. Evliya'dan makam makamdır. Yani girine girmeden geçirilmez. Önce tevbe makamından başla evliya makamı. Önce tevbe makamından başla. Tevbe, onların tevbesi tevbedir. Bu zatta da makamının kokusunu almış, bazen o halleniyor tevekkül makamıyla, gelişemiyor. Bir oturmuş, kendisinden daha üstün bir evli olan sohbetinde. Evli olan şu adı çok iyi orada sohbette. İnner rızkale yattı ve abde bimma yattı ve İnsanın eceli insan nasıl arıyorsa, buluyorsa gittiği yerde rızkıdan arayıp bulur. Adı şerif İnsanın eceli insanı buluyor. İnsan gökdere uzaya çıksın, ormana kalsın, saklansın gizlesin, kanıt yere Ecel onu bulduğu gibi rızkıda bulur. Adı şerif. Böylece bu bu evlullah o anda tevküm makamına işte, tam bir girmiş gibi oluyor. Oradan kalkıyor, çöl’e gidiyor böyle. Çöl’e gidiyor. Badem ki diyor, ben çöldeyken beni ejderim bulacak, Rüsnü beni bulması lazım. Allah Resulü buyurmuş diyor, Allah bunu oku da şey okudu böyle Çöl’e gidiyor. yaralı bir şey yok onda. E, tabii çöllerde köy mü bulunmaz öyle böyle. Uzak, çok uzaktı böyle kabile birbirlerine. Bu çöl’e gidiyor. Buna şeytan. Ve vermeye başlıyor. Siz Deli misin sen be? Baksana bu çölde sen ölüp kalırsın burada. Çürüp kalırsın burada. Şey, Şeytan dinliyor. İyi ama diye beni burada eceli bul, bul, bulduğuna göre diyor. Rısınması gerekiyor burada diyor. Hadi şey bu şekilde. Bence. Giderken bak bir karşıdan bir kervan geliyor. Deva konvoyu kervan geliyor. Çölde. Bu şimdi de Deve kervanı görünce bir tabi seviniyor. Yani bir yalnızlık içerisinde çölde, ıssız çöl tek başına bir insan görünce Kervan görünce nefsli bir seviniyor. Onlara bir güven ortamı ge gelirken sene kervanı görünüyor oradan dolayı. Gene kendine bir şeye bir muhasebe ediyor. Ah nefsim ah diyor. Allah sana yetmiyor mu? Allah'a güvenici sana yetmiyor mu diyor. Allah ona göre bilmiyor mu böyle diyor? Neyi insana güveniyorsun böyle diyor? Ben diyor kendinebilsine, kendi kendine, tan ceza vereceğim diyor. Ben de diyor? Seni diyor. Bu kervandan gizleyeceğim diyor, göstermeyeceğim diyor. Görmezsen beni. Şöyle bakıyor, gizlice, kervanının geliş istikameti gibi tespit ediyor, Kenara doğru çekiliyor, bir to kum eşşeli bir siper yapıyor, bunu atıyor böyle kini gizliyor böylece. <gülüyor> Ama tabii kader takdir. E, olmuş her şey böylece. Kervanda yolmuş şaşır mı zaten yolda? Kervanda gele gele bu üstüne geliyor. Öndeki birden duruyor arkadaşlar durun bakalım ne var? Burada bir insan yatıyor. Acaba ölü müdürüm bakalım? İniye bir kaç bakıyorlar. Çölde kişiye bakarlar hemen böyle. Güneş mi Susun mu kaldı? Bakıyorlar, ateşi yok, güneş çarpmamış güneşine, damar ateşi çarpmamış, o halde suz kalmıştı da bayılmıştır. Bakıyor, kapalı, hiç yere bakmıyor, suz kalmıştır. Buna su verelim diyorlar. Biri diyor ki, hem diyor mataramda diyor yani su kabında diyor, bahşebeti onu verelim diyor, hem şifa oldu. Getir bakalım. Getiriyor, bakabildi, kendini salmış, sus hiç kalkmıyor arkasına biri giriyor, bunu oturtuyor. Daha hinkine salmıyor. Ağzını dayıyorlar, bataryayı açmıyor ağzını. Biri çenesini açıyor. Ağzını dökmeye başlıyor. Sonra dökten sonra bu şimdi tabii işi onu. Bu gülübüsü, gülüyor şimdi. Vah zavallı diyorlar. Galiba diyorlar, susuz kalınca diyorlar, beynine bir zarar gelmiş. Aklını kaybeden bir kuşam Arkadaşlar diyor, oturun bakalım diyor, oturuyorlar. Ben ne diyor, susuz kaldım? Hep aklım zarar geldi diyor. Bunun böyle böyle gele bak diyor. Evet. Eğer benim burada diye ecelim gelseydi diyor, buraya da kötü niyetli bir kervan gelirdi, beni öldürdü sağda görseydi. Baksim elime buraya gönderdi diyor. Gönderdi. Yani istemesem de ağzımı kapasam da sen kaçsam da diyor, yine bu ağzımı dörtüm Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medya-i Menevere'de meşlidir, yapılır meşli yapılırken inşaatında, taş taşınırken meşlide Peygamber, Peygamber'in kendisi bize Ali Hazretleri ve sahabeleri taş taşıyor etraftan. Temini taş örüldü ilk meşliden. Üzerine keşiş yapıldı. Herkes bir taş getiriyorlar. O'musuna taş getiriyorlar. Peygamber de taşı bırakmış taş almaya gidiyor karşısına hasta Ammar çıktı Ammar. Ve Ammara baktı. Göresiniz Ammar Mekke'de o çilekeşlerden, Annesi babası şehit edilenlerden. Yasir ve Sümeyye hanım şeyi o Hakkında o terden. Hakk'ını gelen yani. Konu girmiyorum daha fazla. Ammar'ın bir ayrı özelliği var böyle. Alıyor onda eza çekenler. Bela bürüyor ve uzi fi sebili ve udi fistibiliği havarıyor. Benim yolumda eza çekenler anlatıyorlar. Onlara has bir insanlar var. Peygamber bağdat azlanlara o geliyorun gidiyor. Azlanların sağ omzunda bir taş, hem düzgün hem büyük taş omzunda. Bir de sol eline, koluna bir taş almış. O biraz daha küçük, biraz yamuk taş. Peygamber durdu, dur ama durdu. Hastam iki yerden olduğu için tabi Medine sıcak memlekette bir taş taşıyor oradan. Çok terlemiş. Alından gelen terlere kaşından taşmış da gözüne geliyor, gözünü yakıyor. Ama silemiyor bunları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle hamların terini sildi. Eliyle sildi. Sordu Ya Ammar Bak herkes bir taş getiriyorlar Seni iki taş getiriyorsun bak. bak Zahmet çekiyorsun böyle bak telim için. Önüne baktığı bir şey deme, Utandı yani Ben ısrar etti Ammar söyle Neye iki taş getiriyorsun Ya Resulallah Taşın birini net ediyorum Senin için getiriyorum bunu Yani sevabını senin için getiriyorum böyle şey Hangi taş daha düzgünse Daha büyükse onu seni itine alıyorum, onu omzuma koyuyorum böyle. Bu tarz seni çekip bunu karşı böyle. Bunu da Ammar için getiriyorum kendim için yapmışım. Dediğimiz tabii hoşçıl bundan tabii. Şimdi şöyle bir Ammar, seni en son da nedir bağı Meşru diye de istediler. Onlar seni çekilecekler, önceden çekilecekler şey seni onlar. Şey Şehit olarak öleceksin. Sen dünyadaki son rızkın da sütle karşı su olacak. Dünyanın son rızkın sütle karşı su olacak. Ve şehit olacaksın. Tabi ki Resulullah haberi bunu. Tabi sevindi. Korkmaz tabi bunlar. şehitlik en bakamdır. Aradan zaman geçti muhtemelen. Aşağı yukarı peygamdan sonra Tamirin şu anda 35 yıl kadar bir zaman geçti. Hastane bir savaşta isim vermiyoruz savaşın. Kuşu vakti oldu hastanede yaşlandı ama yaşlandı ama yine savaşa geldi oraya. Kuşu vakti oldu muazzam güneş tepede yatmaya başladı. Ambar işi yanın su diye susuz kalmış. Batı artık hiç talep gücü yok. Elini kaldıramıyor susuduktan, dili kurumuş, yeleği kurumuş. Dedi ki çıkayım dedi arakaya doğru sapın dışına çıkayım da. O zamanlar kadınlar su getirirdi dışarıya dışarı bekleri kadınlar verirse. Bakayım eğer su getiren varsa su kalmışsa kimse alayım bakayım dedi. Çıktı dışarı, bakarak kadınları gördü. Bacılarım dedi içinde suyu olan var mıydı? Çok sadım. Kadın çıktı. Ya Ammar. Benim evde bir keşim vardı benim. Onu bu keşime sağdım. Ama su, az süt verdi. Onu buraya getireme baktım. Değmez baktım. Yarı kadar ona su koydum. Onu getirdim. Onu sana vereyim mi? Ver bacım. Ver de O benim son rızkım dedi. O benim son rızkım dedi. Böyle şey böyle. O anda Beğenem hatırladı. Yaşadığı olan dönüm hatıları böyle, gözleri yaşadığı böylece, besmele aldı, o sütü içti muhtemelenler. Ondan sonra böyle girdi ve şehit olarak da verecek. Şimdi bakın muhtemelenler, bakın. Peygamber bunu haber verdi. Peygamber tabi bu hayli bildirildi, bildirildi ve buna haber verdi. Bir senin son rızkın sütle karışık su. O anda o kişi yok hayat, dünyada yok. O anda. Keşke yaşamaz tabi. Öyle. Demek ki bak o kişi yaratılacak. O kadın onun süzünü sağlayacak. Bakınca az görecek gözüne onu su karıştıracak. Onu oraya savaş medene getirecek. İşecek Rız muhterem. Rızık yazılmış muhteremler der. Bir şeyi anlatayım bu konuda inşallah sende rızıkla ilgili inşallah bir evlula kadın vardı biliyorsun meşhurdur Rabi'ye Hatun diye Rabi adabiye, Rabi Hatun, Tebe tabiinden Hasan Basri'mi yaşayan kimse basralı kendisi çok ama hak aşıkı büyük makamlara kendisi büyük makamlarda hak aşıkı yanlış yaşayan bir kimse kendisi. Bir ara aç kaldı tam üç gün. Evinden ne tek bir kuruma var ne kurulakma evinde var. Evi takur tukur. Evinde eski bir hastalığı var. bileğini, bir leğeni, bir, bir kandile var. Ekşal evinde. Evi takur tukur. Tam üç gün aç kaldı. Bir lokma bir şey yok evinde. Kenardan zayıftır. tabi, narini kendisi de. Ard-4'ün sabahı sabahı kılınmış, oturmuş şişelerin üzerinde küble yönelmiş, Allah huzurunda onlar bizim gibi Allah'a bağırmazlar. Bağırmazlar. Onlar mürakab ederler buna ki yani onlar isimden geçmiş müsemmahi ermiş onlar. Tabi bu ayrı bir konu olduğunu böyle. Yani isimden geçmiş müsemmahi ermiş onlar da. O halde onlar tabi kapıdan bir ses geldi. Rabia, Rabia. Kim o? Tanrı'da bir kadın. Rabia benim. Gelip içeri geldi. Dedi ki kadıncağız, Rabia bu sabah canım dedi bir şey istedi, hamur işi. Neyse o gün, o yörede, o dönemde ismini söyledi. Rabia, canım bu sabah kalktı namazı yok, canım bunu istedi. Ben de hamur yoğurdum, bunu yaptım, pişirdim. Ama sana getirmeden bazen geçmedi Rabi'ye. Sana getireyim bir tabak. Bir tabak üzerinde bez örtmüş. Rabi etsen bunu ye. Eve gideyim. çünkü yukarı evde. Peki. Allah olsun, Sağ dedi. Kadın gitti. baktı. Açtı tabağı baktı. Daha yeni fırından çıkmış. Üç günü açtı. Biz gibi kokuyor. Gibi kokuyor. Taze. Hamur işte. Onu aldı. Şöyle İbrahim baktı. Tabii susuz olmayacak. Hiç su kalmamış diye bir kıta. Gideyim dedi Pınar'a. Su al geleyim de. Oturayım da böyle. Hem su içeyim hem bunu yiyeyim bence. Pınar'a gitti. Su almaya uzaklaştı biraz da. Suyu dolurdu Eve geldi. Kapıyı açıp baktı. İçine bir kedi girmiş. Onları yemiş. Çökmüş saçmış yerdeki yalıyor. Rabbiatın ye hemen kapıda durdu, üpmesin diye oturdu. Allahım, ben bunu sen bana gönderen zannettim, bir musım zannettim. Ben Rabbim sen bunu kedi kedi göndermiş, onu sıkmıyor mu böyle? Oturdu orada, baktı kedi toplasın dedi, parçaları da ve bir, bir kaba kediye su koydu, on işi verdim hastaneye böylece aziz cemaatimiz rızık başına böylece demek ki ne gerekiyor böyle? Allah'a tevekkül gerekiyor rızık başına gerekiyor. Bir de düşünmemiz gerekiyor bir şey yerken de. Mesela bir portakal, bir elma, ekmek yerken de düşünmemiz gerekiyor. Rızık nasıl yarattı bu rızık? Allah bunun için gökleri yarattı. Çünkü birine bağımlı mı alemi? Güneş olması olma, yıldız olması olma, hava olması olmuyor, yağmur olması olmuyor bakın böyle. Yerler gökte iznimetimizde bizim, yerler gökler. Güneş enerji saçıyor böyle. Şimdi bizim işi yapıyorlar böyle. Gök, Allah dediğimiz için güllü gökler. Rüziye bizim şey istiyor, böyle. Yerden bunlar fıştırıyor, bunlar bu şekilde böyle veren hırsızlık kullarına nasıl kullar koşuşuyorlar? Seyahat sevgici kapına kadar getiriyor muhtemelen. Hı hı. Mağara baraya Al yalur, al, al. Düşme gerekiyor ki hırsızlı yaratan Mevla'yı muhtemelen. Sarı adı cemaatimiz eğer rızık denen yediğimiz gıdalarda renk güzel bir renk olmasa, tat olmasa Rızıkta pek herhalde şükür etmeye değmez gibi bize, o zaman gelirdi bize. Edemez de şükür ebevece. Eğer rızıkın hepsi aynı tür olsaydı, hep aynı tür olsaydı, tek tür olsaydı rızık, renkleri de böyle şekilleri de biçimsiz, rengi de karar mesela bir kötü bir renk olsaydı, acı bir şey olsaydı bunlar, o zaman ne olurdu? Tabii yemeğe mecburuz. Açlık biz onu zorlar yemeğe. Ama şükür ki bunlar. Şükür allah Teala Teala'ya. Rabbim ne yaptım? Rabbim Her bir tür rızkın renkleri de başka, renkleri başka bakıyorsun ben de. Mesela muz bakıyorsun. İşte manavda orada burada muz bakıyorsun. Muzun şekli, görünümü, rengi başka tadını biliyoruz tabii ne oldu ben de. portakalı, elması, armudu artık, çeşitli ve kuru yaş böyle şey tevhistimine göre böyle. O meyveler, o huvatlar, her şerebere, her böyle, bu kadar muazzam nimetler bütün bu nimetlerin varlığı yanında eğer bize Mevlam damak tadını vermeseydi yine bir şey anlamazdık ki damak tadı olmasaydı. Anlamazdık muhtemelen. Damak tadı olmasaydı. Vezne melanı verdi, damak tadı verdi Mevlaç. Damak tadı verdi böylece. Ne yapıyor? İnsan bilmediği bir tür meyve bir şey görünce önce bir göz bakıyor, görüntüye bakıyor. E, görüntü fena değil. Renk de fena değil. E, fena da kokmuyor. Ama son sözü kimseye noktaya koyuyor. Damak tadı muhtemelinde. İnsan bir ağzına bakıyor. Hemen bunun tahliye yapıyor. tahli anında. Hemen bunu tahliye yapıyor. Tamam, güzel. Devam ediyor Damak tadı Nedir damak tadı? Anahtar, anahtar lazım. Şükür anahtarını damak tadı, şükür anahtarı. Damak tadı belirleşim. Bunun için çok önemle şükür gerekiyor mü tecrübemizden. Şöyle gerekiyor. Yine velam buyuruyor. Eğer şüphederseniz elbet artırırım. Le eziden leküm. Böyle in şekertim. Le eziden leküm. Kuşluk ateşe şimdi artır. Mevlam inşallah mutluyuna bizlere Şakirle Zümrül eylesin inşallah bizlere böylece. Böyle bir de tefekkür etmemiz gerekiyor. Mevlamızın gücünü, kuvvetini, etmemiz gerekiyor Mevlamıza. Bunlar tabi dünya nimetleri geçici bunlar. Bir de Cennet nimetleri var. Cennet nimetleri var. Dinyeye benzemiyor aman O cennetin nimetleri tükenmez. Yükülühe daimün. Yükülühe daimi. Her an, orada zaman meşri yapmayacağız. Her zaman hazır böyle. Cennet nimetlerinin. Onların görüntüsü başka. Renkleri, göz alıcı renkleri. Kokuları başka. Tatları bambaşka muhtemelen. Cennet nimetleri. O güzel cennetim evlâm bizi bir şey yaktı ya. Cenem bize aşık, bize aşık, Cennet bizi bekliyor, bekliyor cennet bizleri. Oranın güzelliği. o köşleri, o sarayları, o akarsuları, o meyveleri. Bir de cennetine var, cennetten hiç kulum böyle bir gayreti gerekmiş böyle. Yani çalışayım, çabalayayım. yok cennet. Ağacı budayayım. Ya da mesela kira zamanı uç dağda daha güzel oluyor böyle. İşte oraya çıkamıyorsun da işte merdiven şu bu lazım. Yok cennetim. Böyle. Peki ne oluyor cennette? Cennette ağaçların kökü yukarıda dolu aşağıda bakmaz cennetim. Böyle. Orası başka alem cennet. diye benzemiyor böyle. Başka alem orası böyle. İnşallah adlı cemaatimiz dünyada nimete şükür edersek Tabu bu şükür de yani dille kalmayıp da bedenen olursa. Çünkü Mevla büyürüyor. İ'melû ale Davud'u şükura mevla yoktur. İ'melû ale da şükür. Ey Ale Davud, şükrü amel yapın, amel ile. Bütün beden yapmış şükrü. Nedir bu da? Namaz. Namaz. Namaz, namaz, namaz böylece. Yani namaz en büyük şükür namazı muhtemelen. İnşallah Teala bu şükrede getirirsek cehennetine mevlamızı kavuşturursa inşallah orada böyle bir araya geliriz yine inşallah. Lillahi Fatiha.